Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah bulursa olursa Amma Suresinin son bölümü. Sürelerde bölümler vardır. Anlam başka aksesinden. Bu Suresi nasıl olur inşallah. Son bölümü. İlk bölümünde tefekkür konulara geçiyor. İlk bölümünde. İki bölümde ise Kafirlerin azabı, cehennem azabı gör. orada bildiriliyor. Allah hepini korusun muhteremler. Yani deme şu dünya için azabı çekmeye. Ebedi bir azap Allah korusun. Böyle. Üç gün beş gün dünya aldananlar, dünya aldananlar azapları son bölümü değilse önce müttakillerin kurtuluştan bahsediyor. Yani cehennetten bahsediliyor. Sonra da inen bahşişlere dönülüyor burada. Bismillahirrahmanirrahim buyuruyor burada Bismillahirrahmanirrahim İnne lilmuttakine mefaza İnne lilmuttakine mefaza İnne kesinlikle mutlaka muhakkak ki Lilmuttakine müttakine işin vardır. Buradaki lambanın başında müttakine işin vardır böyle. Ne var bunlara? vefazdan kurtuluş ancak müttekilere ancak müttekilere böyle bir insan mümin olur ama müttekil olamaz mümin inanır, inkar etmez yaşamaz ama başını ört, haram bu, bil, ben de biliyorum der, inkar etmez ama fasıldırım namaz kılmaz Allah emin bu şekilde ben de biliyorum ama da kılmaz der İslam yaşamaz. Haramdan kaçırmaz. Fazlalığı yerine getiremez. İşine girirse yapar. Gelmese yapar. Yani yarın müslüman dediğimiz tip olur böyle. Bu eğer son nefesinde imanlı kurtarabilirse cihende kalmaz hemen cihete giremiyor muhtemelen. Allah'a korkarsan böyle. Mütekiler iş nedir? Mütekiler yani tekvallık anlamına geliyor. Mütleki ismi faaliyet bulunur. Yani tekvallı yapanlar anlamına geliyor. Mütleki ise bunlar elhamdülillah hiç cennete yanmadan, ölürken fazla korkmadan, azap çekmeden kabrinde, mahşede fazla terlemeden sıhhate geçip cennete girenler. Hiç azap çekmeden ve korkmadan, korku çekmeden. İzgilenler, müttekiller bunlar. Öyle bir müttekiller için mefaza fevz yeri. Bu mastar mefazı burada arada fevz kökeninden geliyor. Bu ismi zaman, ismi mekan alabiliyor. Buradaki isim mekan. Yani bir mekan, yer, bunlar işte böyle var. Şimdi düşünelim ki mahşer. Ondan böyle kabil hayatı var. Onda da dünya var böyle. Bir insan ne kadar dünyada varlığı da olsa, vaka mevkudu olsa ama imtihandan mutlaka geçmesi gerekiyor. Gerekiyor böyle. Ama bedeninden, çevresinden, düşmanından, aile falan, hastalıklardan mutlaka her insan başından dünyada imtidandan geçer. Çok şenli neşelidir ama telefonu inşallah bir telefonu eyvah kaza olmuş şu bu olmuş bir anda böyle geçer aslında dünya bir imtihan alanıdır ahiretin burada her insan imtihana geçer yani bu kişi güler ama gülmesi devamı değil bu takipte sonunda ağlar hastalığı var yaşlılığı var Yakınlarına kaybetmesi var. her şey kaybetmesi var. Savaşlar var Allah korusun böyle. Her şey var bunda. Dünya bu şekilde. Şimdi insan ölünce dünya derdiği bitiyor. Tamam. Kabir olacak. Eğer büyümünü falsık ise yine o derdi, devam ediyor. Kabir devam ediyor. Kabir karanlık olur. Kabir azabı olur. Günahları ona saldırırlar. Yine günahları saldırırlar. Kişi bunu görüyor anlıyor anda böyle, anlıyor böyle. Günahlar kendisine saldırırlar Kaç yüz yıl, binlerce yıl çekenlerle karar bunu Orada bir karar azabı var. Sana mahşerde e, günahkarlara, yani mümin imana da olsa, e, günahkarlara, ki Allah dinleyememiş ama ya, kulum şunu yap buyurmuş, yapmamış böyle. Mahşerde hesabı çok çetin böyle. Binlerce yıl mahşerde böyle. Kızı güneş altında korku, ızdırap, stres o şey belli değil. O halde sonunda bir de sırat köprüsü var. Altı cehennem ama. de kuruluyor. Yani Cihennem bir uçundan bir uçuna kadar. Sırat köprüsü böyle. Her insan ona geçecek. Peygamber'e dair geçecek böyle. Ne farkı var? peygamberler hemen bir anda geçecekler böyle. Yani ışık hızır diyelim böyle geçecekler. Ee, diğer müminler, evliyalar mesela yıldırım gibi şunu bunu ederken böyle işte uçakla yani tahsili hızlı trenle yani bugünkü deyimler bu şekilde böyle. Tabi kimi yayan geçecek insanların böyle. Yayan yani yavaş gidecek. Neden? günah fazla hızlı gidemiyor. Hız yapamadırlar nasıl rampadaki bir kamyon 10-20 ton yüklemiş. Kamyon rampaya vurdu mu bilemiyor mu? Şey, çekmiyorlar. Yavaş yavaş yavaş yavaş traktörü daha yavaş gidiyor. Böyle. Yükü fazla yük böyle. İşte dünyada günahı yükünü ağır taşıyanlar Allah korusun. Tevbi erteleyenler. Bak tevbi Allah'a döncelece hali. Yani tevbe demek de yeter değil ha mesafı Allah. Allah'a dönüş ama günahı terk etmek var. Günahtan kapamayanlar, tevbe edemiyor dünyada, gönül artı taşıyanlar, mahşerde sırtta yük var. namazlar, tutulur oruçlar, şöyle yalanlar, yalan yeminleri, şunları kulakla ne varsa, ya böyle, bakıyor ki yandaki pürde gidiyor böyle. Daha da kişi, arkadaşı, komşusu, torunu evladı icabında, pürde uçup gidiyor kendisi, yanındaki pürde özeniyor, kendisi gidemiyorlar. Düze kalka bu şekilde. İşte elhamdülillah müttekil olan ne olacak olanlara böyle. Onlar dünyada ızdırap var, imtihan var. Ama ne var onlarda? Sabır gücü olmuyor müminlerde. Allah terkül vardır müminler. O kadar mütevemder. Yani bir inançsızın kişinin başına felaket geldi mi? İşte ne der? Bağarma, çarma, alıktar, çekme, şunlar, bunlar. Ben Allah bizim bu da bu da bile Allah korusun böyle insanlar nimene ne farkı vardır Sabır gücü yok yani. Allah tevekkül kaderi iman vardır bir Evet acı zor çetin imtihandır. ama böyle dilemişler kişi bunu sineye çeker kendini zorla sabr a ağzını kalbi yanar onlar der böyle yaşlı gelir ama ağzına Dine hakim olmak böyle. Sanatlar bunlar ne olur? Bu acı ıstırapları sabı dönüşüyor sabır ile. Bak bu. Dünya da böyle böyle. Bunların bu acıları, imtihanları, sıkıntıları, neyse dertleri. Bunlar ne oluyor bunlar? Bunlar sabır tevekkül ile sevaba dönüşüyor. Sevaba dönüşünce kişi rahattan rahatlığına başlıyor. İşler böyle. İşler ferahlık, rahatlık böyle. Huzuruma başladı dünyada. Çektiği halde. Öbürün belası artar diye anlardı. Sonra elhamdülillah öleceğe kadar intanları imtihanlar. Öldü. Sonra imanı kurtardığımı gemi tevhidiyle tamamladı. Kabirde rahat. Diyanet bahsederin bir kabir böyle. Sonra cevap verir. Maaşları hesabı çabuk kısa geçiren maaşları hesabı. Sövkübüsünü hız hemen geçer. Geçer gider bu taraftan böyle. Sonra var? İşte hadaika, hadikalar var. Hadika cehennetteki bahçeler, ağaçlık, yeşillik, akarsular. İnsanın yapısını her yapısında bu bahsede böyle. İnsan bunu sever böyle. Şöyle akarsu, tertemiz böyle akarsu, ağaçlar, meyve ağaçları ve yeşillik, çekler. Sonra kuşlar, kuş sesleri. Her sesin insanların bir zararı vardır beynine. Kuş sesinin insanların farisi var. Kuş sesinin vardır. Kuş sesinin böyle. Bir tek karganın sesi gider böyle. Tek karga vardır böyle. Siz hoşlanmayan, insan ruhu hoşlanmayan, onun zikri farklı olduğu için gerçekten müttefik üyeler tabii bir saat köpesinde geçirirler. Hızır işlenme olduğu yanmıyor. Şurada bir ateş yansa, alevli ateş yansın, Kişi elinden eline geçirebilir senin böyle. Hızlı böyle. Alev içerisinde insan böyle birden geçirir. Yanmaz elinden oradan böyle. biraz yavaş geçti mi yanar mısın böyle. Daha yavaş geçse, tutsa elini birisi böyle yavaş yana yana yana yana devreleri, etleri deyilir, deyilir. dökme başlıyor. E herhalde bundan ne oldu bunlar. Hızlı geçti asıl yani hayal gibi, rüya gibi görmez gibi böyle geçti köprüyü. Bunlar ne var? Cennet muhtemelenler. Yeni kapıya gelinecek. Kimler? Hep Allah'ın sevgili salih kulları Mevla'nın, peygamberler, sığdıklar, evliyalar, şehitler, Allah'ın mütteki salih kulları. Toplamlı bunlar. Bunlara da grup grubundan. Cihat ehli var, çok namaz kılan var, çok ehli kuram var, zikri ehli var. Herkes grup olacak orada böyle. Grup olacak Bunlar. Her insanın ruhunda ibadetin birinin daha üstün tadı vardır. Herkese vardır. Farklı insanlara yapısı böyle. Damakta da farklı dünyada. Yani damakta da böyle. Şimdi kişi marakete gider, padraya gider, imkanı var ama herkes başka bir şey alır böyle. Şimdi şunu al, yok, onu, onu sevmiyorum, onu çok sevmiyorum. Her insanın damakta da farklı. İbadetindeki tat da farklı olur ibadetine böyle. Evet, herkes namazını kılar, unuttar Elhamdül Kuran'ı okur. Ama insan bundan birinden daha fazla Zevk alır. Kim Allah için cihattan zevk alır? Allah yolunda cihadı çek böyle. Yani kendini aşar, kendini taşar, kendisini aşar kendisini. kurtarmak vardır böyle. Şimdi mesela bir gemi suya çaltı bir yere, suya dökülüyor insanlar. Kim insan kendi derdine böyle. Şu fuları kendini kurtarabilir. Aslan gibi sahiler böyle. Kimine avlar Bakın öyle. Yardım edin bir sene bellerim. Yardım edeyim böyle bir sene de kurtarmaya çalışılır böylece. Şimdi cihat da imanın zirvesi cihat olmuş işte böyle. Cihad artık kul kendini aşıyor. Başka da kurtarmaları aldığın kulların çalışıyor böylece. Cihada gelinecek kapıda cennet hazineleri olan Adı Rıdvan. Melek kendisi. En güzel melek ama. En güzel melek adı Rıdvan. Cennetin hazinadarı Yani başı o. Meleklerden başı o cennette böyle. Bana komutanı, komandan değillerdi dedim böyle. Onun yönetiminde cennet orada. O kapıdan hiç karşılayacak insanları böyle. Ölüm böyle. içi alacak böyle. Her insanı Tabii cehennete girince herkese orada köşkü sarıya hazır ama adeta şeklinde. Nasıl bu cehennete insan böyle? Ucu buçuk ki böyle göklerinin daha büyük. Melek'te karşı girerken böyle. Herkesi böyle, böyle, melek açlıyor böyle. Melek onunla görevli. Kapıda karşıtı diyor. Gel bakalım Ali Efendi, Veli Efendi, Hasan Efendi, Ayşe Hanım, Melike Sultan Hanım mesela neyse böyle, Sema Hanım yap bakalım böyle. Karşıdan böyle, böyle, bunlar böyle karşılayarak karşıdan. Kaşıyorlar, götürüyorlar. İşte evimdeki burası brastlar böyle. Tap yok ama bir şeyin tap yok ama ebedi ama, ebedi ama böyle. Diyor kapım var diyor ama bırak bir diyor. Bir şey mi tapı? Kes yeni ev yapıyor, yeni arsa almış tap, sağlam evin tapusu var. Demir göstap tapusu var böyle. Ama bırak bir yok diyor böyle. Orada tapu yok ama ebedi orada bir şey Ebedi mi kara böyle? Ebediyen akıllı böyle. Kişi şey bakacak şöyle Allah Allah. Ya bunda hepsi benim mi? Hepsinin bunlar. Kalp kalp köşler, saraylar, ağaçlar, akarsular bütün onun on, ki bu şekilde. Sadayka, ağaçlık. Ağaçlık. Cennette yalnız meyve ağaçları var ama cennette böyle. Yani meyvesiz öyle bir ağaç yok böyle. Öyle yeşillik olsun, süs olsun diye böyle. Yem ağaçları var, yeşillik yeşillik o Yeşillik, Akasçıları var, üzerine de kuşlar, yürek kuşları böyle. Kuşlar yürekleri farklı, hepsi zikri farklı. Zikri de farklı zikirdir her E kime ya hay ya hay, kime ya kayyum, kime ya Allah yar haman böyle, açık bir firsî bir diliyle böyle, Arapça çünkü bizim ve ben bir de inep. <Sessizlik> Annap ile bir çoğulu inep üzüm demektir. Üzüm bağları var cehenneti böyle. Ağaçlar var. Bir de üzüm bağlar. Üzüm bağları ve üstünün kısa olur böyle. Yani ayaktan toplarsın böyle. Şey yapmadan böyle. Cennette üzüm bağları da var böyle. Demir ki üzümün ayrı bir özelliği var. Üzümün. Burada Rabbim tekrana zikrediyor bu arada. Ağaçtan sonra ve annaben. Üzüm bağları da var böyle. bağlı böyle. Demek ki üzümü sevmek de lazım dünyadan kurtulacak böyle. Üzümden ona göre faydalı bir şey, tabuna girmiş okunaya fazla böyle. Ve kevaib-i ve kevaib ve genç hül kızları etrağmen hep aynı yaşta. Hep aynı yaşta böyle. Yuvayet hep 13 yaşında. İdret çıkıyor böyle. Bir de erkekler başlıyor velamırî yıldalın muhalledün vildan bu da. bu da yeni dişimi bir çocuk yani artık güle yakışmış çocuk anlamına geliyor 10 yaşlarında yüzden bunlar ehli imana çocuklarım cennette hep cennetin fakı nedir hep aynı yaşta kalacak o aynı görüntü aynı boyda aynı ki aynı yüzde böyle. Sizin dünyada mesela bir insan bir yanına biri alır mesela hatta kendi evladı bile olsa böyle zamanla oluyor tabii değişiyor yani Değişiyor. hele bir insan on sene görmesin evladını, torununu oluyor Amerika'da çalışıyor, ev yaşıyor. Ne zaman gelemiyor. On sene sonra görüyor torununu tanımıyor birdenbire. Ya kim bu? Ya senin torunun. Torun ama ona insan usta olmaz birdenbire onun hayalinde onun çocukluğu var. O di onu altına ge hayaline getiriyor hayranla böyle bakıyor bu başka bu delikanlı mı bu cennette bu değişim süreci olmayacak cennette işte böyle hep aynı yaşta, aynı boyda, aynı aynı göründe olacak. Ve ki haka ve kasiyeler kaderler dihakan memlüen dolu hazır. Bunları getiriyorlar bunları, hizmetlerden getiriyorlar bunları. Bu cenayetliğin meşrubat yani bundan suzluk için mi bunlar, zevk için işiliyor böyle. Her suyun, her suyun ayrı bir özelliği var. İnsanlar zevk verenler, ruhuna, nefsine zevk verenler, tadı başka, yaptığı etkileri başka, böyle dolu bunlar, sular veriliyor. Lahit'te <gülüyor> orada eşitmez insanlar yenehte. Lau boş şey boş söz yok. His tek boşu yok böyle. Yani otur arkadaşınla, eski dostunla, komşunla, yakınla böyle topla görüş öyle böyle. Kim de insan konuyla konuşsun. <gülüyor> hikmetli sözler, tatlı sözler, feizi sözler can sıkıcı. Ne kulağa böyle çirkin geliyor, ne akla, beyine ruhuna çirkin geliyor böyle. Hiç tek bir boş söz yok. Yani kim kim oturup konuş, sohbet buna doyamıyor sohbetine. E, dünyanın tanıyanlar o adalık aynı tanışma devam ediyor. Hatta kabirde de bile oluyor böyle. Ölen kişinin abi oraya gidince orada kaçıyor yakınları. Ölen daha önce ölenler. Azat'ta olmayanlar karşılıyorlar. İşte dünyanın soruyorlar. Şunu bunu soruyorlar. Şunu şunu soruyorlar. Orada yani tanışıyorlar. Azat'ta olmayanlar beraber geliyorlar böyle. Tabi cennette ne olacak? Cennette ruh beden aynı dünya gibi. Ruh beden beraberce cennete olacak böyle. Taneyi tanıyor. Aynı böyle. Dost yine dost. Sevdi yine, sevdi. Hatta bir de var ki gıya ben sevdikleri insana var. Gıya ben. Yani görmeden. Gaybılaştıkları var böyle. Kimler Mesela Resulü Aleyhisselatü'nün peygamberi muhtemelinde. Onu sevinir elhamdülillah, onu görmek muhtemelinde. Diğer peygamberleri, sahabeleri mesela. Herkesin bir sahabeye daha sevgisi vardır, bazı sahabelere. bizim çok geçer Hazreti Sıddık, Ömer-i Faruk, Habeş mesela böyle sahabeler. Kişi bunları, bazısını daha çok sevebilir. Dünyaları anar, vurar, hediye eder, şey okurken hediye eder onlara tanışacaklar. O semişti bir abeşi, abzafız. Ya semişti az Osmanlı semişti böylece. Senin hastanem semişti falan filan bu şekilde. Bir yani, gram tanrıkları böyle oturacaklar ve sohbetler aralarında böyle. E dünya cennet işi. Ki. İnsan dünyada bir yolda karşılaşır. Sevdiği insandır. Çok sever ama kusura bakmayın. Şimdi müsait müsaade değil. İşte, i̇şte randevum var, işim var, saadım var, mesaiyim var. Yani, özür diler, böyle. Ama cennette bu yok ki böyle. İş yok, güç yok, mesai yok. Hiçbir şey yok. Böyle. Zaman denen bir mefhum yok. yok. O mefhum kalkıyor. Böyle, zaman diye. Hep aynı an. Aynı an böyle. Aynı nur, aynı ışık, hep gündüz böyle. Aynı iklim. Tam ilman, ılman bir iklim. İlk iklimi. İnsan ne üşüyor ne terliyor böyle. Her an bu ama böyle. Mesela şimdi burada sabahları çok soğuk oluyor. öyle vakit biraz ısınıyor hava ısınıyor. İnsan of diyor ağır gölüsü gibi böyle. İstiyor, hafif girse bir soğuk oluyor akşam üzeri. Eyvah üşüdüm diye tisleyemem başlıyor. O yüzden cennetten hatırlıyor böyle. Yani ancak insanı tatmin eden cennette kadası o. Oraya girmeden insan tatmin böyle şey. Vela kizaba hiç tabi yalan yok. birbirini yalanlamıyor. Öyle değil böyle değil yok. Yalan yok böyle. Ve kizaba şeddeli karşılıklı yalanlama. Bir kıraatta kizaban geliyor şedresiz. Onda yalan söz yok. Anlamaya iki anlamla geliyor burada. Yani yalan tabi yok orada. Kime söylerse doğrudur, haktır, doğruyu söylüyor ve her konuşuluşu insan bilecek dinliyor böyle. Otur birine konuş. İşin yok, gücü yok, yemek yok, bunu yapmak yok, bunu yapmak yok. Böylece her şey önce geliyor. Neredesin git? Biz mesela işte bunu getiriyorlar. Ne istedin beni? Vebi hepsi geliyor önüne geliyor. Ceza mi Rabbi ki? Ceza en ona bir ceza mükafak ödül oluyormuşlar böyle. Diğer amelin amellerin bunların oradaki mükafatları. Dünyanın sen ne amel yaparsa hatta meyvelerin rengi kokusu ve tadı da ne oluyor? insana göre değişiyor ama Aynı ağaçta meyveler böyle. Aynı ağaçta meyveler koparıyor. Onun kopardığı meyvenin rengi daha farklı, daha hoş. Yani göze çok daha güzel albüncisi var böyle. Kokusu daha farklı oluyor, tadı daha farklı böyle. Neden? Ameliler buna göre dünyada böyle ya. Şimdi öyle kişi var namaz kılıyor ama o ne veriyor? Tatsızsız namaz kılıyor. Kişi kendi namazı verebiliyor öbürü. Doymuyor namaza. Rükü seçti yavaş yavaş yapıyor. Kıraatını yavaş yavaş yapıyor böyle. Cami erken gider, geç çıkar. Kadın elim oturun namazı üzerinde mesela. Namazı bitirir, biraz da oturur orada. Allah zükürür, tesbih eder orada böyle. Dünyadaki insanın davranışı değilse onun karşılığı o. Yese onun karşımanı böyle. Ni rabbike, rabbinden menel hesabelinden. Yani kim süre karşıayım o Kim süre karşılamıyor? Şimdi dünyada efendim gidersen bir meyve ağacı görürsün. ev sahibi razı olmaz. Meyve sahibi razı olmaz hocam. İzin alman gerekiyor, para ödemen gerekiyor. Uzun uzun külfet tetravundan böyle. O da öde böyle. Ni rabbike o ta Ataen. Ataen karşılıksız bol bol bir şey beklemelerden verme. Dünyada bir söz vardır ya kaz gelen yerden tabi eski elbette yani dünyada bu şey biraz geçerliyor bazı yerlerde bunlar böyle. Hele bu eylemle süreciyim şununla bunlara böylece hediye götürürken, sahip götürürken karşı getiriyor ben ona şunu verdi ona bu kadar getirmiş. Yani bir beklendi. Oluyor. Hem de ben atayım böyle. hiçbir şey bekleyen benim kuluma veriyor benim böyle. Hesaplar kafi anlamına yeterli. O kolay yetiyor tam da. Rabim kulum danişirsin işte hanım Kulum ye külü verse bu. Kulum ye iş yetiyor Rabi yetir Rabim böyle yetiyor. Doğuyor böyle. Tadı rengi her şeyi her şey birbirinden güzel. Her şeyin en güzel kul oluyor. İnsan dünyada bir sevdiği şeyi yer ama zarını görebilir. Mesela meyveyi çok sever ama şeker, şekerli vardır. Yüksek şekerli evreci. olgun meyvede şeker tabi daha fazla oluyor. de kaçırmış çok seviyorsa şeker çıkmış mı kaşa? Al bakalım şöyle işte, şeker al, şunu al, bunu al. En üstüne, yap kendi kendine, İni yap bata kendi kendine. Bakın. Zahmet derim. Yani gözü şeker Allah korusun. Bir buraya bir şey ne yapıyor? Bir korku var. Ama bu yok. Hastalık yok. Hiçbir şeyin bir zararı yok. Kilo almak yok böyle. Tuvalet yok. İnsan bazen yola giderken insan fazla yemeyeyim de böyle. Fazla su içmeyeyim de. Tuvalete yola sıkışmayayım yola fazla derim böyle. Yani tuvalet çıkmak da o da bir derttirir böyle. Ama cennette tuvalet yok böyle. Yok yediklerinin yedikleri bir gaz mıtırıyor. Hemen sindiriliyor. Cennetten şeffaf bu nimetleri hemen sindiriliyor. Bir gaz şeklinde bir geğrit oluyor böyle. Renşsiz, tatsız, kokusuz ama. Yani kendini rahatsız etmeyen bir gaz şeklinde çıkıyor. İmmeye bağırsaklar bağırsak, inme bağırsaklar. Möbükten geçmeyenin böyle. Geçme. Rabbi semavati vel ardı. Mir Rabbi kadan bedesten Rabbi'nden beden Rabbi semavati o Rabbin ki Yedika göklerin Rabbi. Semavat çoğulmuş oldu. Yedika gökler var. Yedika göklerin. Ne var göklerde? Yıldızlar, güneş sistemleri, gezegenler, galaksiler, neler neler neler var her bir hareket halinde, her biri böyle. Allah dedi, dönüyor onlar. Bilmek etrafında. O muazzam, geniş medikal dikkatlikler. Bunları yaratan, yöneten, yönlendiren bunları böyle. Tam zaptur raptu böyle. Geçtiğim bir hükümandır böyle. Vel erde, yerde. Allah yerde, Allah yaratır Rabbim Celleşah'lığı. Okyanuslar, dağlar, tepeler, ormanlar, çöller, hepsi lazım bunların böyle. Bir gölü al alıyor da kurut bir gölü orada denge iklim değişir bozulur Hatta bir yere baraj yapısın orada iklim bozuluyor. Orada biyotopun parçası İklim bozuluyor oradan böyle böyle. Yani neyse bir dağ tepe. Bazı küçük tepe lazımdır, küçük oraya böyle. Bazı daha büyük lazımdır, daha büyük lazımdır. Bunların her biri bir denge unsuru bunlar Birini al değişir yerini dengeyi hemen bozulur orada. Böyle. Ve buna ikisi arasında ne varsa, ilk arasında. <gülüyor> Havadaki gazlar mesela var. havada gazlar var, atmosfer dediğimiz tabaka. E, gaz arasında bir denge var onlar arasında böyle. Oksijen şu kadar, kalın şu kadar, ozon şu kadar, şu şu, şu, şu kadar bu kadar böyle şey. Denge bozuldu mu iklim bozuldu, hayat bozuldu böyle, eşli bozuldu böyle böyle. Ona göre insanın bedene böyle, oksijen fazla fazla olsun havada, daha fazla olsun böyle hemen yakar böyle. Odalar hemen yakar, hatta hücreyi yakar böyle. Ateş yapar bile böyle. Errahmani Rabbim yale göktendir Rahmani Rahman'dır. Rahman Rezzak anlamına gelir. Rızkını veren meleği. Şey. Ne kadar canlı varlık varsa, cansız da varsa bile. Hani Güneşin rızkı var. Yıldızların rızkı var. Hidrojenler her değişecek. Onların rızık olanlarında. Canlı cansız rızıkları var. Hepsini yaratan Rabbim, bu dengeyi kuran Rabbim, düzeni kuran Rabbim, na hepsi Rabbim öyle denetliyor, kontrol ediyor, kesikümlü olarak. Müshe dilküne münih Kimse Allah'tan bir hitaba, Allah karşı söz söylemeye, karışmaya hakkı kumarabe. Layem düküme. Buna mağlup olamazlar. Hata bana. Yani neden bu böyle oldu? Neden bu böyle oldu? Nişten böyle oldu bu böyle? Kimse buna karışan ne oluyor? Ellemiş şey gelmiyor? Günah görüyor. Ne gerekiyor? En iyisi budur. Allah'ın yarattığıdır. Neden önümüze gözler? Allah'ın yarattığı böyle. Gözler önümüze böyle. Akıda olsa olur mu? Olmaz. Ters yürüyeceğiz biz. Olmaz böyle böyle. İki tane böyle bak. Yedek var böyle. Burada iki tane deli var bunun. İki tane kulak böyle. böyle. Yedek varından böyle. Hem sağ sol işin yapması için onların böylece. Sonra, Rabbim bak kur düzen. İnsanın en kıymetli yeri kalp ve beyin. böyle. Hatta kalp yöneten de beyin ama. Yani kalpte beyindeki merkeze bağlı. O da yönetiliyor böyle. Onun için en sağlam yerde beyin. Şatoda. Kemik içerisinde, işte en sağlam yerden beyin ortalıyor böyle. Kavun kemik içerisinde, kale içerisinde beyin böyle. Bunu yetersiz böylece. Çünkü eğer kuru bir kemikti olsun beyin hafif bir sarsmada zedelenir böyle. Beyin sıvısı sıvı böyle. Bir de beyin sıvı içerisinde böyle. Yüzebiliyor böyle böyle. Harbi sarsalıkta beyin kendini kurtarabiliyor böyle. Esnenin payı var böyle. böyle. Kim arattı ya bunların? Allah aşkına mı? Kim yarattı bunlara böyle? Yarattı bunlara kim böyle? Düzenle kuran kim bu? Kim alıklır bunlara böyle böyle böyle? Yani işte birim teknoloji şu oluyor, bu oluyor, şu, şu oluyor böyle. Kim yapıyor onları? İns, Allah'ın yarattı beyin. Yaptı. Allah yarattı beyin vereceğim böyle. Allah alıklar insanlara örnek vereceğe. İnsan yapıyor mu? Allah o beyini yarar Allah yarattı mutabık bu şeye böyle. Onu kullanacağı yine beyin gireceğe? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu dönem verilen bizlere tekrar mahşerden bir nebze, kısa bir şey bizi bulduruyor. Mahşerden sevim billah yevmi okum ruhu ve mev safa yevmi o günü mahşerde. Yevmi ruhu, ruh dikilecek. Ruh. Ruh nedir? E, hakkı'nda rivayetler var. En kuvvetli Cevbi Aleyhisselam adı Ruh Kudüs. Cevbi Aleyhisselam böyle. Mahşere o da imatör, mahşere böyle. Ve melaiketi melektaya gelecekler ama mahşere. Önce insanlar, hayvanlar, cinler, şeytanla toplanacaklar ama mahşere. Üst üsüne sonra melektaya gelecekler. Etrafında şeylikler. Saf saf böyle. bir şekilde böyle. Yedi kattan. Önce birinci samadaki melektaya gelecekler. Ondan ikinci samadan. Ama her gök açılırken sen kamer yine kopuyor olacak. Gürültü olacak böyle. İşte bakacak ne olacak bu şekilde korkudan böylece toplanacaklar. Laim rükküne illa mevzi rahmani ve Kale savâbâ mevhâtenler. O gün kimse balık olamıyor bir söz konuşmaya illa men şu kimse ki ezri rahmani, rahman kim izi verirse. Mahşer'de. Kurt kutu bir arada. Canavar, insan, cin, şeytan böyle. Mümin, kafir böyle. Herkes bir arada kalma karşı mahşer'de böyle. Onlar da melekler. Sayısını tabii Mevlam bilir bununla. Mevlam da sayısını bilir. Ama öyle bir kontrol, zaptır, kutat ki böyle. Yani ne var böyle? İlla hemsa. Bir nefes alma var o böyle. Heh, hı böyle. Korku bana bile, kudaybey <gülüyor> bir şey bana, kimse kimse biley kimse, kimse bakamıyor kimseye ana bakamıyor böyle. yani kudayın içindeki kurtan korkmuyor derinler, müstehandaki canavar aslanın kafından korkmuyor böyle. kimse kimse ara mı sormuyor mahşerde herkese korkun müttşki bir korku böyle. Melekler de bile, onlar melekler masum olduğu halde, melekler günah olmadığı halde, onların cehennem cehet olmadığı halde meleklere ona bile. Azamet-i ilahi korkusu mülendirebilir. Ancak Rabbimiz, Rahman Allah kimizi böyleyse, o konuşacak ve kale savaba. O da doğru söyleyecek orada. Yalan yok orada böyle böyle. Neyse doğru, onu söyleyecek böyle. Mesela omuzdaki mülendire girecekler maaşlarında. Şahitlik atmaya bundan girecekler bundan böyle. Yaşadığımız topraklar Hepsi bundan şu an olacaklar bunlar. Zalbuki yemin hak. işte o gün haktırmadan bilir. Haklı gerçek olacaktır. Böyle. Mahşer yeri kuracak böyle. Mahşer. Yani toplama yeri anlamına geliyor. Böyle. Haşir neşir deniyor. Böyle. Haşir toplama. Neşir dağılma. Ziyanete her şeyinme gitme Allah korusun böyle. Haşir toplama mahşerde böyle. Hiçbir zaman kalmayacak. Ölme gitme yok burada böyle. Yer saltalım yok böyle. Zaten yer yüzü olacak, gümüş maden olacak yer yüzü az gibi yanıyor am böyle. Üstte güneş yukarıdan yakıyor. Orada kimse hiçbir şey orada malip olamıyor, kimse kimseye böyle. İrade ne bir şey kalmış da böyle. Neden kalkar insan? Herkes kalktığı şekilde insan olarak kalka insan olarak gidiyor maymun kalka maymun domuz kalka domuz kalka Allah korusun böylece. herkes ne yapıyor eli olmadan mahşere gitsinler böyle izdiham böyle mahşere izdiham böyle kalabalık kalabalık kalabalık böyle üç böyle sıkışık hayat böyle ter ter ter daha böyle katına gidip, ok terler dökülüyor e, susuzluk olacak orada açlık olacak orada ölecek ama böyle yani üç gün sen dünyanın susuz kalırsan ölebiliyorsun ya da Tabii su bedene çekilince, e, kandaki su çekilince e, damlardaki kan yoğunlaşıyor. Yoğunlaşıyor, dolaşım şey, duruyor. Kalp duruyor, ölüyor insan böyle dünyada böyle. Ama orada ölüm yok orada. Böyle. Yani su çekiyor böyle, içi yanıyor, diri sarıkıyor, ağzı kuruyor, ciğerleri yanıyor. Beynin baştan kaynıyor, ölüm yok oluyor böyle. Herkes nefsi nefsiyken derdinde anlar. At ilk başta peygamberler bile Ocak'a diye peygamberler bile ne işi ne olacaklara böyle şey. Yukarıda. Tabii Mevlam ne yapacak? Ehli iman da az korkuyor Mevlam böyle. Müttekiler de Mevlam az korkuyor tarafından böyle. Nasıl olacak bu? Allah defteri dağılınca o zaman. Da Allah defteri dağıldı mı? hekelle verecek kimine sağla kimine solla verecek böyle. Anca kime sağla alırsa bir oh şöyle böyle bir oh razı yapadı böyle. Bakacak ameline bakacak. Hepsi görüyor görüntü var böyle bakıyor böyle. Olu kul namazları Kabe'ye tavaf ederken şey bu şekil böyle orada. Kabe'ye tavafı Safa Merve'de Arafat'ta şeytanı taşlarken hepsuna şekil bunlar böyle. Allah'ın yaptığı cihatları, her şeyi heşleri böyle. Tabunda kışınları buna görünce ne yapacak? Oh, Elhamdülillah, dünya da boşa geçmemiymiş badeh. Kimi dünya tapılmış, e, ev yap şunu yap bunu yap, ya, kanepenin üstünü deği, altını üstünü ifadeyi değiş, işi aklı, gücü böyle onla böyle. Yok bu tabak yiyeceğim, tabakçı bu tabağı alırım, çatal değişeyim, kaşı değişeyim aktif aklı gün nefisinde olmuş bunlar böyle. Bir gün tekrar giyemeyecek. Ama ne olur diyene kaldı anlar. Evet. Dünya beden de ama ama. Oradaki beden yeni beden ama. Yeni beden. Ölümsüz beden işte böyle. Yani ayet alemin yaratılan topa kırmızı. Atomlarından böyle. Dünyadan yaratılan topa yaratılanlar fane bunlar bunlara böyle şey. Daman geliyor beden çürüyor dağılıyor böyle. Dünyada çürü gitti böyle şey. Ne kadar baksa şu bedene beden sonunda sürecek, yaşayacak böyle. Hatta üç gün sahibiyle açısından bedene bakılırsa insan korkar maturumda böyle. Ölüm katılı var en başta. Ölen kişi ölüm katılı başlıyor. Ölüm katılıyor böyle. Alt çeneden başlıyor. Üç çeneye bedene sablıyor. <gülüyor> yani katılık başlıyor böyle. Onun için ölen kişi hemen içerisinde bağlanır. Az aç kalması değil böyle. Gözü kapanır. ayaklara da bağlı Bir yerde getirilir. Toptan böyle. Bu 11-14 geçer. E, mevsime göre, yerine göre, insana göre değişir. 30 saniye fazla bulur, fazla bulmaz bu. E, Gevşeme başlar. Ama sene başlıyor. Sürüme. Sürüme başlıyor. Yanıl <gülüyor> yani öğrendir oluyor bazen bazı yerlerde. Birkaç gün bulunmaz canatiste bulunur. Bakarsın böyle. Artık kokuşma başlamış. Sürüme başlamışsın böyle. İnsan bedene işte. İnsan i̇şte bedene böyle. Ya. İnsan aman yere basma. ama şuraya basma. Aman şuna dokunmak para bunda ama şuna bakma. ama şöyle yapma artık e, o kadar tozdan, topraktan, şabudan korkan kişi ne geçebilen kişi ne yapıyor? Öldü mü? Dünyada görünüyor bazıları işte. Yalnız ölüyor. Kalıyor birkaç gün kalıyor. Kalın oluyor. Şuruma başlıyor böyle hatırladım. Kararıyor. çürüme başlıyor böyle deriler dökülüyor, göz çıkıyor yuvasından, saçlar dökülüyor. İnsan da aynı yapıyor herhalde. İşte oradaki beden ahiret aleminin toprağında yatılıyor bedenler bari. Yatılıyor. Orada ölüm yok. Ölüm sürer her şey bari. Ölümle konada. Hemen <gülüyor> şahit ey Rabbim ile Rabbime Aba. Hemen şahit Tehaz ile Rabbime Aba. Neden bile o gün haktır, maaş alacaktır maaşlar yani böyle. Bana arada toplanacak yasınlar. Elim değil böyle. böyle. E, gitmem ben. Niye dünyaya geldin? Gelmesin dünyaya. Elim mi? Yenim otoran böyle. Ya Aynı o otoran böyle. Yani vakit saat geldi mi uçakta karan doğum yapar. Otobüste karan doğum yapar. O vakit saat geldi mi? Belki de sabır bakalım. Ben ben. İki saatte bir hastanın içi işlemi yok. Vakit saat geldi mi... Diyerek gelmemek elimizde mi? Gelmemizde tamam mi efendim efendim? Gelmemizde mi efendim efendim? Fakir salgeli <gülüyor> mi? İnsan dünyaya geldiği gibi. Yaşamak elimizde mi? Yok. Ben de ölmek istemiyorum der mesela. Ben genciyim, işim tam yerine kurmuşum, şervem var, etrafım var. Tam rahat düzenimi kurdum. Eh şey tam keyif zamanım der böyle. Ama azal sen gelir de efendim. Karşıda gelir efendim efendim Ev yapar, işe oturamaz bile. Ben böyle ya efendim giyemez bile. Tamam. Yener arba olunca binemez bile. Ya, dünya böyle, dünyaya geçti böyle. O alem, ebiliyet alemi Allah'ın olduğunu söyleyip böyle. İstem, mahşerde, böyle anı biliyor. O gün haktır, gerçekte olacaktır o böyle. Allah yapacak bunu, böyle anı. Kime dinlerse kendisine ila Rabbi'i me'ab'a. Me'a merciye anlamına Allah katında dönüp varacak kişinin Allah katına varacak. Soru çekecek. Kimle dünyada kendini Allah katına bir hazırlasın. İttihar etsin böyle. Yani kimin Allah katında bir yeri olsa. Yani Allah ile barışık olsa. Barışık olsa. Allah'tan razı olsa, Allah'ı sevse bir gün biri merak etmiş de acaba Allah beni seviyor mu diye merak etmiş bu. Hep o zaman böyle. Düşüyor, taşıyor tabii. Kendi kendine bir hüküm veriyor ama bana göreme tabii böyle. Neyse onu buna sorurken bir gerçek bir Allah dostunu buldu onu soruyor. Acaba Allah beni seviyor mu diyor. O insan bana sordu şöyle, kalbinin gönlü nasıl olsan Eğer sen gönlü Allah'ın sevgisi varsa, Allah seni seviyor tabii. Gönlü bakmakta. Gönlüde Allah sevgisi varsa Cenab-ı Allah. <gülüyor> en büyük sevgi gönlüde Allah sevgisi olması gerekiyor. Ve öyle o gönlü kıskanıyor bu tabii. hadis Aleyhisselam'ın çocuğu önce olmadı. Sare annemizden Alhanser yani Urfa'dan önce Harun'a gitti. Oradan Füriye geçti. Mısır'a geçtirirken Filist'e gitti. Elali kasabası vardır. Şu anda İsrail'in elinde. Kâf'ın elinde şu anda. Oraya gitti. Tabi gurbette ama. O zaman tabi oralar çöl gibi böyle böyle. Geçim halinde böyle. Hanım'a yandı ama çölde yalnız geldi böyle İşine geldi ki bir yavrum olsa da onu seversen bari bu ellerinde. Ona gidersen bu yalnızlığımı ne? Yalvarıyor hocamıza. Tabii heprizaliye. Allah'ın bana sarıyet vermel dua etti böyle. Nasıl kabul oldu böyle. Azlı Hacı'dan isminde birisi doğdu. Çok şeydi bunu. Çok sevdi bunu. Ama Rabbim işte Rabbim Hazreti Sare Hanıma kısantilik verdi. İbrahim verdi de bunu çocuğu derginden dayanamıyor dedi böyle. Çocuk olmadan önce İbrahim Hazreti eve geldi mi tabi Hazreti Sarı ile görüşüyor. Ondan sonra ediyor, ona konuşuyor, ona ilgileniyor böyle. Çocuk olunca hemen çocuğu kucağına alma, sevme, öpme, kokun başlayınca bir de Hazreti Sarı'dan değil bu. Hazreti oldu bu şekilde böyle. İşte Kısantilikten geldi bu sebep ama bunlar böyle. Sebeb bunlar böyle. Aslında kader taktığı böyle bu. Ve adam ki ya İbrahim sen ilk eşiğin sariye ne de onu dinle böyle. Onu dinle de yapalım. İtaat olalım böyle, böyle. Ne yaptı lan sariye? İbrahim ben bunu görmenin dayanamıyor böyle. Kısarış geldi. Al uza uzak yere götür bunu. Bezim görmesin bunu böyle şey. Ve abim onu dinledi emri verdi. Aldı götürdü. Ta Mekke, O da Mekke'ye yapalım. Sövbe böyle. Ne suba, ne kuş var, ne kervan geçiyor böyle. Böyle bir yerde. Şimdi bunun hikmeti var da biri peygamber ona gelecek. Yani Kabe orada inşa edilecek. tem atacak böyle bir. Bir, bir bunun hikmeti deydi böyle Rabbim İbrahim Aleyhisselam'ın gönlünü kıskandı muhtemelen der. Bir gün iki şey bir sıma dedi Mevlhan böyle, böyle. böyle. Ancak bir gönüle bir sefer, bir tevhid, ehad Allah cezası Allah sefer böyle. Her insana vardır muhtemelen böyle. Çürüp bir annesi kısandır muhtemelen ben. Çürük böyle mesela. Yani bir kardeş oradan olur o da anne der yani yavaş yavaş demem başlar. Annesi kucağına almak onu böyle. Ne kadar böyle kardeşlerini kıskanır dese de o kıskanır muhtemelen böyle. Annesi paylaşamaz onun süre gönlünde annesi vardır böyle. Onu paylaşmamız böylece. Bir erkek de eşini kıslanır başkasından. Kadın da eşini kıslanır böyle böyle. Yani bir erkek birisi ki eşi, hani başka birisi de gözü var. ona geçen onu verir böyle. Kadın aynı şekilde böylece. Ne işin insanları böyle bak. insanlar bir ne istiyor böyle. Yalnız benim olsun. Yani eşi onun olsun. eğer onun olsun. Korosan olsun. Yani onun olsun böyle ortak istemiyorsunlar evet. böyle böyle. Allah ister miyiz rica alıyor? Ne buyurdu Mevlam? Vahdehu lâ şeyike leh Vahdehu lâ şey leh Yevmi külahım diyor ki işte. Kadir, Allah'ım Mevlam Kadir mutlak Mevlam böylece Ne buyurdum Mevlam? İbrahim Allah'ını götür bakalım bana ya. Götür bırak bakalım, çöreye ona bak. Beyle. ya. Çalı ne olacak bu şöyle? Su yok, bir şey yok orada. Aç ölecek orada. Ölmez. Allah emretti ya böyle. Ölmez mi? Bismillahirrahmanirrahim buyuruyor, kim dilerse dünyada Rabbisi Allah katay kendine bir yer hazırlasın Allah katında. Yani kul Allah'ı seviyorsa, kul kendine baksın, kul Allah'ı seviyorsa Allah onu seviyor. Bir şey var ya, bilay var bu Sen Allah'ı seversen, Allah seni sevmez mi? Sen sever Allah'ı Allah seversen, Allah seni sevmez mi? Sever Allah Allah'ı seversen, Allah'ı seversen. Allah konusunda sevmez mi? Sen verir böyle. Demek ki bütün mesele bunu elde etmek. Tamam. Bunun için Allahça almak gerekir, zikrullahça gerekir, Allah almak gerekir böyle. Din yani fazlalığı yeme gelip dünyalı ver, boş sözle ver. Şimdi otururlab yere geri de bakıyorsun bazen böyle. Öyle bek, nöbet yerde de işte birkaç sefer mecbur kaldım bulundum öyle bir yerde öyle yerde odan bu odaya boş boş boş boş sözler, sözler bu şekilde I, yani insan ruh sıkılıyor Yine yani ruh sıkılıyor böylece I, böyle gelince ne olacak yine Allah'tan konuşacağız Bak biz Rabbimiz böyle yaratmış işte Rabbimiz bu şekilde Allah'ın emri diyor böyle hep gönüllü Allah'ın sebebi doldurmaya çalışmak gerekiyor böyle insanımız i̇şte kalınca da Allah ibadet ile böyle Başkalığı zamanlar hep namazı kılalım. Yok namazı kılma böyle. Namazın vakti var tabi. Böyle vakti var böyle ama iyi kılmak namazı böyle. böyle. Ama imanı meyin gitmeye taşı böyle. Ne kalıyor? Zikrullah kalıyor işte böyle. İşini yap, nereşini çevir sağa sola, yani gaza bas, prene bas. Çayma. Gönle dilinde böyle böyle. Allah, Allah, Allah. Sonra da iyi çıkacak ama böyle. Allah Allah olmaz, zikr olmaz böyle. Allah. Allah, Allah. İnsan buna devam ederse, bu zaman gelirse sonra iler, gönlü iler bu. Yavaş yavaş, diller. Önce bir dil bunu böyle böyle. İnsan buna fazla zevk baştan böyle. Kuru bir şey oluyor böyle baştan. Allah, Allah, Allah böyle. Hatta bağışlarına tezgih veren Allah, Allah, Allah, Allah der ama onu da bir şey alamamışsa hep gözü orada burada yani tesbih böyle, oraya bakar, buna bakar, ona karşı, buna karıştır, torununa karıştır, şu yapmamı yapma böyle, yani Allah Allah Allah Allah der, henüz daha dilinde ama, henüz daha dilinde ama derler. O indi mi gönüle, gönüle indi mi, o zaman bunun tadı bir anlamaz, damak anlamaz. Ya Ne anlar bunu? Gönül anlar bunu. Gönül Allah, Allah deyince, tatma başladı ne Tatma başladı. Kişi böyle bir şeye meşhur olsa, bir işten olsa, bir şey yapsa böylece yani dili dursa bile bakar ki işinden böyle Allah Allah demek gelişine geliyor böyle. İşte o bu ne işareti, bunun bu alameti budur böyle. Yani Allah'ın zikri, Allah'ın sevgisi, gerçek iman kalbi gelişmiştir böyle böyle. Yani kişi eli olmadan böyle. Mülkende, yatarken de, kalkarken de, elinde olmadan böyle, gönlünden böyle, böyle Allah, Allah, Allah, Cinecali, Allah'ı almak, zikretmek, ya kelimeti evid, la illallah, la illallah demesi gelmesi gerekiyor. İşte Mevlana yürüyor, isteyen dünyada Rabbimizin karnına kendisine biri azalsın böyle. Gittaz ile Rabbim meabah, me merciyan, dönüş yeri böyle. Şimdi neler ya tatma bilmez zebele. Tat her mevzerebe. Araçları aslında bunun kökünü benlem yazık lemiyaruf. Bir insan tatmamışsa bunu bilemez böylece. İnsanın hiç yemediği bir meyve, bir yemek türü bir tatı türü böyle eee belki şekliyse rengi de insan onu hiç almaz böylece. Tatma bilmez ele böyle. Demek ki Bunda bir tadı var. Zikronun tadı var. Hem yani de ruhsal tat. Ruhsal Ruh bunun tadı oluyor. Ruh böyle. O zaman ne olur? Ruhsal tattan ruh sakinleşir, rahatlar. Huzurlu, menba, ruhtur. böyle. Beden değil mi? Gözün gördüğü gibi böyle, böyle. Yani eşyada, şunda, bunda, parada, pul oluyor böyle. böyle. İstediğinde paraların, doların, moların, altının, yığılı olsun böylece. Ama ruhtan almamışsa hız olmaz genellikle yani sonunda böyle. Hız, şunlar, bundan İnsan yıkar bunlara böylece. İşte bütün mesele ruha bu aşkı tattırmak. Tattığım bunlar. Kişi o zaman o insanın o zaman kişi var. Böyle. böyle rahatlama, huzuruma, Allah tebkülü, teslimiyet öyle feyiz verecek ki çok rahat ama hayattayken böyle. Kişi o anda ne mutlu ol. O halde yoksa böyle. O sebeple. اِنَّا اَنْزَرْنَاكُمْ اَزَابًا كَرِيبًا كَرِيبًا اِنَّا اَنْزَرْنَاكُمْ اَزَابًا كَرِيبًا Biz Mevlam bir azamatiğimizde sizi korkutuyoruz. Azabı karib, yakın bir azab ile, Yakın bir azap. Çok mu yakın? Yakın ya muhteremler. Tabii ki böyle azabı, öyleyce karabı başlar. Fakat bir ibare vardır Arapça, külahatın karib. Her gece yakın nömetli gelecek. Şimdi insan, her an insan geleceğe gidiyor. İstikbare insan böyle. Mazi geride kalıyor. Kişi i̇şte Her an, her saniye insan böyle. İnsan geleceğe gidiyor. Geleceğe gidiyor. Ve el an birine inzal ediyoruz. Uyarıyoruz böyle. Korkutuyoruz böyle. Allah'a ben öyle azap ki sıfatı bulamıyorum böyle. Karı ben yakın bir azap ile böyle. Bu da ne olacak? Mahşereki son hengamede bu. Yemeye o günü, o azap gününde yani mahşerde yem durunlar kişi bakacak. Ma kadimi dahu bak bakacak kadınlar dedim. Yem o günde yem durunlar kişi bakacak. Erkek kadın kim olsun bakacak? Ma, bir de burada madis bela. İsmevci ne buna? o şeye bakacak ki kademet takdim etti dönderdi dünyadan yeda 2 eliyle ne göndermişse amel dediğine bakacak herhalde maşallah. Ne göndermişse kademet yedaı takdim etmişse yeda yet tek ana öyle yeda 2. Çoğulu eit gelir. Eit yediğim. Eit çoğulu Arap'ta bir vardır. Yoktur şabın karşılığı. 2 de kullanılır. Yeda aslında yedi anı burada. Bunun düşüğü buradan, olduğu için düşüğü buradan. Ee, i̇ki eline gönderdi ahirete. İki el bak. Ne iki el geliyor? Sağ eli, yani sahabı göndermişse göndermişse zaten böyle. Son eli, ne günler göndermişse gidiyormuş amaç böyle, böyle Gitti bir kader yokur işte böyle, gitti ama. Gitti var ya o tane böyle. Ayakırsa bir kuma oynanırdı böyle bir plan gibi aldı, çıkmasa inşallah masada yanıp verdiği paradan soruldu. Bir de çıkarsa Allah korusun, o kurasını o dahi kıtmaz. Yani, yani üzülüyor bazen şey ama çıkma diye ama almak seyirci ilk çıkamaz diye bu duruşu böyle. Bak, ne bunlar? Söyle oraya göndericiler bunların böyle. Halk seyibe bine vurmuş, memşumu yapmıştı böyle. Ne yapmışsa ne etmişse, hatta otururken böyle. Oradan biri geçiyor mesela... Şöyle işaret ediyor, Gözüne kaşına böyle... Yanındakine böyle... Yani şuna bak böyle... Hakik insan böyle... aşağı insan da... Aşağıda böyle... O da gidiyor... Böyle. De böyle. Bir de sahne gönderiyor... hepsi sevapları böyle... Ne yapmışsa... Namazı, niyazı... Oyuncu, zekatı... Hacı alıyor... Onda çalışmaları... Bir arkadaşına gitmiyor... Mesela onu namazı alıştırıyor... Bir kız arkadaşını örtülmeye... Teşvik ediyor... Ona ilgileniyor, yardımcı oluyor. Bu bu insan her adı adımı da Allah için oluyor. böyle. Yani kişi giderken kime gidelim acaba? Falan gidelim de. Onlar bir online sohbet edelim, anlatalım onlara. Dönüş yaparlar inşallah be, diye böyle? De hele. İnsan bu yere gidince, nereden çıkarken her adımına hisse bila oluyor. Ne hisse bila? Siyaslara yedüze başlıyor Allah yani filseli bu anı Kim Allah yolunda bir şey yaparsa ne yaparsa yapsın böyle para da verse biri yedi yüzden başlıyor. Diğerleri bir ondan başlar. O da yukarı doğru çıkar. Ama filseli bir Allah yolunda ne oluyor? Allah işi şey olanlar bunlar. Bunların tabuğunu yedi yüzden başlıyor. Bir adam atıyor. Niyeti neden giderken? Halis niyeti öz niyeti. Nedir halis niyeti Allah için? Bir bir şey Antayamanlar böyle. Onları da uyandırmaya çalışayım. onu kurtarmaya çalışayım diye böyle. Bu medyada giderken böyle. Her adımına 700 sevap her adımına 700 sevap diye böyle. Orada konuşacak her kelime 700 sevap her konuşacak kelimesine 700 sevap diye böyle. Her kelimesine böyle. Diye. Ama ne yapacak? Kızmak orada böyle. Efendim işte ben kızarım şey yaparsa böyle bana nefis karıştırma da böyle. böyle. Karşıya kısa bile bunu olacak bu soru olacak. ateş yolu bu soru olacak belli. Aşağı olacak tam arkadaşlar ben kusar ben iyi sanan tamamı memurum yani bunun daha iyi sorulmuş diye bu şekilde böylece yani, gün yapan çalışmak gerekiyor. Kimin yapar diye bir şey söyler yani dini bir şey söyler ama bu sefer kızar bir bağırma çarpma tartışma derken ne olur? Karşı ki daha çok sorunla bu seferden şey böyle. Bu günah da oldu bu sefer belli. Yani karşı kini, öyle yapoz ki hiç olmazsa yerinde kalsın daha geri gitmez. hiç olmazsa zaten. E ileri gidemezsek yani böyle, böyle. Bu konuda böyle Musa aleyhisselama Kole'ye kondugine ve kul lahu kavline değine. Kavli ya Musa hey Harun'a gidin ona konuşup e o kul ay söyleyin kavline değine mülayimce konuşarak. Leyla Musa aleyhisselam Harun aleyhisselama giriş yolunu davet edin. Fiyavun gibi haşa e, tanrılık iddia eden, ilahlı bir kişi böyle. Kutlaşan kendisine, Ona bir neden buyurdu. onla yumuşak konuşturmadı. Çünkü sert konuşmada karşılıklı nefisinde kabarır bu sefer böyle. Ekiyi tutar böyle. E, inaneti beynini tutar. Egosik kişinin kabarır. Sertleşir bu sefer. O yumuşak tatlı söyleyince yavaş söyleyince, tatlı söyleyince ikna etmeye çalışınca o kişi düştü bu Demek kişi bakacak şimdi mahşerde, bakacak mahşerde Ma kaddemet yedahu iki eline gönderdi oraya oteremler. Ne gönderdi böyle? Eğer kötülüğü fazlaysa binbir pişman, çılgın, mecnun, deli böyle. Deli böyle. Kendi kendine krala böyle, Kurama kendisine böyle. Çılgın değil mi sanki böyle? Görünürlüğü böyle böyle. Neden ben bu günah yaptım? Neden bu elimi yaptım böyle? Ama orada işine geç artık o dönemde. Ve kafiri, ki kafir ve yukulü kafiri bu da ve fi burada böyle yani der anlamına tekir bu da. Çoğulu yekulüne gelir. Yani kafir burada teki burada. Çoğulu kafirun gelir. Kafirun var ya kafirüne çoğulu kafirun kafir tekili böyle. İki olsat kafirani teşkil edeni burası da buna, çoluk kafyurun gelire bence. Onu kafir, cik kabra böyle mahşerde. neden benim burada kafir değil buraya buraya böyle. Onlar hepsi böyle, bu olduymuş şekilde böyle. Ne diyecek? Yar eteni kün ya ah ne olaydım da ben o tarafı olsaydım kün tıraba. Bu bir adama geliyor. Bir anlamı yani dünyada ölüp topak olmuşken öyle kalsaydım. Tek şey tek de dirilmesedim keşke. Ama uyanma bakarım. Uyudum değil mi? Ya, tamam. Ölük mağazan oğluna. Onun diye ölümünden şipen varsa uyuyurma. Tek de dirilmem şipen varsa uyutarsan sonra Ya, tamam. ya. kişi bazen yatar, her şey muazzam bir işi şey vardı bir şey vardı böyle şey, güzel bir uyku der, bir saat son derece, bir uyandır, bir kısa kaçar, takır kafasını bir şey, Eyvah. uyuyamaz mı? Yani uyumamak ele değil, uyanmak öyle değil Bu bir anlamı da, mahşe yerinde, ne kadar hayvan varsa, ona gelecekten bu hayvana gelecekten böyle, hak almaya, hayvana cennet yok, onlar cehennem yok hayvanlara böyle. Hakkı Birbirlerinden insanlardan. Hakkı böylece. Mesela bir kuşu, başka bir kuş diyelim, başka bir şey böyle. Ki ona Rabb'i onları yaratmamış. Yani sırf böyle onu e, eziyet için böyle. Kuşu kakalamış, makalamış, yapmıyor böylece. Daha mesela güçlü bir şey. Hatta şöyledir hadis-i Boynusuz koyun, boynusuz koyun bak. Boynusuz koyun, boynusuz koyundan böyle. Mesela o koyun şey yapacak da bunun boynuzu yok böyle. Bu da vuruyor ama boynuzu yapıyor yumuşak et. Evet bir boynuzda bunu şey yapıyor. Akacak alacak mıdırlar böyle? Az haklını böyle. De. Nasıl hakkını alacak peki orada böyle? Sıhap mı alacak? Yoksa ne yaptı sıhhap mı? Ne yapacak peki? Rabbim ona bir dürse verecek, beden verecek, büyütecek onu böyle hangisi haklıysa, hangisi durum aramışsa, ona müdürse verecek. Büyük verecek bu şekilde. Ne yapacak? Üzerine hücum edip öbürünün, öbürü korktu. Şununla alacak. Onu altın alacak. Rabbin izni verdiği kadar ısırarak, boyunuza vurarak, pençesiyle onu işkence bahsederek, hakkını alacak böylece hatılacak. Oh, tamam. İnsanda hakkı varsa, insana bunu yapacak. Başta gördü. İnsana bir şey böyle. İnsan insanın sevabı alacaklar. Hayvan ne yapsın sevabı? Cehennete gidemeyecek böyle. Cehennem yanmayacak böyle. İnsan mesela haksı herif bir hayvana vurmuş böyle. Kediye bir tekme vurmuş olabilerken böyle. Yani bile bile bir aksı yapmış bir şey. Hele hayvan hakkıysan daha fazla hayvan hakkı böyle. Çiş sürerken şunda bundan mesela böyle at arabalarında böyle. Adam kamşı vuruyor böyle. Baştan da tak tak kamşıyı koş bakalım koş. Hayvan yorulmuş, telemik, bunalmış, yükünü çekemiyor hayvan. Bunun işi var böyle. Ta kamşı vurdu böyle, çıplak adam şey böylece. Diye ki ya Rabbi bana yüküm Ya Rabbi bana böyle. Ta kadem kalmadı, yüküm kalmadı, bu ana bana vurup bu. Ne kadar, şu vurdu, ablam bunu biliyor mu ablam? Hadi bakalım şimdi al bak bakalım bakalım bunda. Alt büyücecek mi, olacak böylece? Acık altına kişiyi böyle. Artık çift olacak, ısır olacak, şey böyle. Hak alacak, tasma olacak, rahatsız olmayacak böyle. böyle. Sonu olacak, evet anlayacak künü traba artapık ol bakalım topuk ol bakalım. Bir anda ilmasını çekmeden topuk olacak hemen. Bunlar verecek. Bunu görünce ki kafile günahkarlar amedede aldı. İlmasını öldür öldür zararı kimisi onları biliyor. Gideceği yerde, cihanı biliyor. Bunu görünce diyecek, "Ah ben topuk olsam şuna bırakacağım böyle. Yani keşke aygın olsaydın da yani bu su kopru olsaydın Sonra kirisi olsaydım da yırtlan olsaydım bir far olsaydım da keşke keşke ben de bugün topa olsaydım oraya gitmeyecektim durun böyle. İşte mahşer alem o alemde keşke keşke ah vah demek için dünyada henüz fırsat var derler böyle. Var böyle. Efendim, geçen gün işte günahla yok yok imkanı var. Geri çekiliyor. Gel alabilirsin. Başın şey gir aldı mesela. Hah nasıl bu da tebiş sıfalı böyle. Teşar <gülüyor> böyle. İnsan kendini muhasebe eder. Kişi kendini muhasebe eder. Şe düşünür, taşınır, oturur, her yatmadan sonra mesela bazen kişi yapmalar bunu evinde yatmadan önce oturan insan böyle. Kişi kendini muhasebe çekmeli. Hesaba çekim kendisin böyle. Hayatım nasıl geçti acaba? Genişim nasıl geçti? Namazı kıldım mı? Kılmadım mı? Kulaklı var mı? Şunu yaptım mı? Bunu yaptım mı? güne günahlar yaptım? Şunlara, bunlara böyle. Ne yapması gerekiyor burada? Günahlarak pişmanlık şart mı? Ah, yapmasaydım bunlara böyle. Arabi, affet ben de, Allah affet benden. Allah yalvarmak buradı. Sonra sebep çoğaltmak dünyada şimdi böyle. Kaza namazı kılmak. İşte borç kadar varsa kaza irtibatı, bunlara böyle. E, öğrenmek Allah kelam bilirse, bilmeyenler. Ölmesi gerekiyor onu. Kırk kere uzun kere mesela, insanın camiye, hocaya gidere, bir şeye gidere böyle, toplam gençler mesela, arkadaşlar, insanlar, komşular bir yere icabında. Kur'an-ı Kerim okumak, öğrenmek böyle. E, dünyada elhamdülillah bunun teravisi mümkün dünyada yani. şu an hayatta ekliğine muhteremler. Ama öldüğümüz anda her şey biti Allah'a korusun muhteremler. Ya da Fatiha.